Merhaba su hakkında hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Noray Yüce Evet 2017'yi arkamızda bıraktık 2018'in ilk programı bizim için en azından Dolayısıyla 2017'de neler oldu Türkiye'de özellikle Türkiye'den bahsedeceğiz bugün Su karnesini birazcık hani Türkiye'nin sizlerle paylaşmak istiyoruz Aslında bu konuların çoğunu biz daha önceki programlarımızda da sizlerle paylaşmıştık Ama bir hatırlamakta fayda var Dolayısıyla bugün biraz Türkiye'den bahsedeceğiz. Türkiye'deki e, su meselelerinden kazanımlarından gerekirse e, gelişmelerden bahsetmiş yani olacağız. Süremiz yani. en verdiğince. çünkü e, su meselesine ilişkin de diğer alanlarda olduğu gibi çok sayıda e, gelişim kaydetti Türkiye Aynen. 2017 yıl için de e, çoğu da olumsuzdu. Ama bütün bu olumsuzluklara karşı ciddi bir mücadele de Devam gerçekleşti. Ediyoruz. Bunu da hep dile getirmeye çalışıyoruz. Bu sene bir ilk program biraz sorunlardan başlayalım istedik. Hı -hı. Böyle çok gündemde yer alan, gündemi teşkil etmiş olan, ön plana çıkan birkaç tane vakayı tekrar dile getirmek istedik. 9 Mayıs 2017'de Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan çevre aktivisti Ali Ulvi Büyük notçu ve eşi Ayşin Büyük notçu evlerinde öldürülmüştü. Ölü bulunmuşlardı. Mermer Ocakları'na karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyordu bu çift. Ve öldürülme nedenleri de daha sonrasında Mermer Ocağı şirketinden 50 bin lira para almak karşılığında bu Cinayeti gerçekleştirdiğini açıklayan birisi Hı -hı. de vardı. E, tutuklandı ama hapisteyken e, o da orada öldürüldü. Evet. E, böyle bir e, şey yaşadık. Evet. Ne derler? Can sıkıcı ve hepimizi üzüntüye boğan e, bir e, olayı 2017'nin Mayıs ayında yaşadık. E, Hı -hı. Türkiye'deki en bariz çevre cinayetlerinden biri olan korkunç bir olaydı bu ee, evet. onun üzerine ama bu mücadeleyi sahiplenen daha çok sayıda insan da e, ortaya çıktığını söylemek lazım en son Kasım ayı başlarında Antalya Muratpaşa Belediyesi'nde çiftin adlarını yaşatmak üzere e, bir park açılışı yapıldı. Evet yine Antalya'dan ama bu sefer Alakır Kumruca'dan Alakır Vadisi'nde yaşayan çevre aktivistlerine yönelik yıllardır devam eden baskıdan birazcık bahsedelim. Bu sede de maalesef devam etti. 2017 yılı içinde de evet. Eylül ayında gece yarısı evlerine doğru birkaç el silah atışı yapılmıştı. Yine Birhan ya da Tuğba'ydı tam hatırlamıyorum ama bağlanmıştık bu konuyu konuşmuştuk. Geçimiz ay içerisinde Tuba. de yanlarına dikilen... ...direklere kameralar yerleştirilmiş Birhan ve Tuba çiftinin. Bunlar e, bu kamera davalı oldukları şirket tarafından yerleştiriliyor... Uh -huh. ...ve Alakır Nehri üzerinde yapılması gereken... Suları yerken, gasp evet, edildi. Suları gasp edildi. 24 saat gözleniyorlar ve e, hep söylüyoruz zaten... ...nehrin ki 70 kilometrelik bir nehir, kısa bir nehir yani... Ee, nehrin üzerinde sekiz tane projesi planlanıyor. Bunun ikisi iptal edildi ve bunun şey hani Tuba ve Birhan çifti sayesinde oldu. Bu da büyük oranda ve tabii onun arkasında gelişen mücadele. Ee, 2017'nin Aralık ayında yine Birhan tuba çiftinin başlattığı mücadele olumlu bir gelişme kaydetti. Bir sene öncesinden galiba şeydi Hı -hı. değil mi? Öyle diye hatırlıyorum. Ee, ve böylece e, Antalya'nın Komuncu ilçesindeki Alakır vadisine e, vadesinde yedi nokta... Pardon 72.4 hektarlık bir alan bakanlar kurulu onayıyla kesin korunacak hassas ilan alan ilan edildi. Bu alan içerisinde kalan ve proje aşamasındaki Alakır 1 ve Alakır 2 HES projelerinin lisansları ise birkaç ay önce enerji piyasası denetleme kurumunca iptal edildi. Bakanlar kurulunun bu kararıyla Alakır vadisinde inşa edilenler dışında artık yeni bir HES projesi yapmak mümkün olmayacak. Çok önemli bir gelişme işte bir kazanım. Size. Evet. Bunun üzerine e, Tuğba ve Birhan e, sosyal medyada bir mesaj paylaşmışlardı yılın sonunda. E, onu da e, aktaralım. E, birlik ve beraberlik içinde sabırla, barışla dayanışma içinde yedi yıldır verilen bu koruma mücadelesinin ...en önemli sonucudur bu. Şimdi e, denetim, denetim dönemi başlıyor. Bu kazanımla birlikte daha sıkı bir denetim yapıp... ...daha iyi koruyabileceğiz canları demişler. Hmm. E, evet bu önemli bir kazanım. Bunun üzerinden Alakır'da e, artık HES yapılmayacağını düşünmek istiyoruz. Düş yapılırsa da işte bu e, kararla daha e, radikal bir mücadele hmm. sergilemek mümkün olacak. Evet. Ee, bu sefer Artvin'e gidelim Artvin Cerat Tepe'de hepimizin bildiği halkın on yıllardır süren mücadelesine rağmen Maden işletmesinin Cerat Tepe'ye iyice yerleştiğine dair ve üretime hazır hale geldiğine dair e, haberler yapıldı ee, Daha üretime geçmeden bile bölgede yarattığı çevre kirliliği çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda Pek çok e, ağustos ayındaydı 22 küsur kişilik bir gazeteciler ve belgesel ekibiyle bir gezi yapılmıştı ee, ve bu kirlenme de belgelenmiş oldu Bu kirlenme yüzünden sudaki kirlenme yüzünden Köylüler hayvanlarına su içiremez hale gelmiş Arazisini sulayamıyor Yani geçimlik tarımını hiçbir şekilde yapamıyor Civarda yaşayan köylüler sonlarının Murgul Bakır Madeni tarafından yok edilen köylere benzememesi için mücadele etmeye devam ediyorlar. Ama evet. maalesef şey inşaatta i̇nşaat devam ediyor. İnşaat devam ediyor ama tüm Türkiye'ye yayılan bir mücadeleden de bahsetmek gerekiyor. Evet. 2017'nin yine son aylarında, Aralık ayında pardon, başlayan bir imza kampanyası. Örneğin İstanbul'un hmm. muhtelif semtlerinde açılan çok sayıda standla Devam ediyor. Ee, evet. Bu açıdan e, Cerat Tepe'de e, mücadele açısından önemli hı hı. E, bir yer ve mücadeleye devam etti diyorlar diyelim. Ama Anladım. canımızı sıkan bir başka mesele bu yıl içerisinde şuydu pardon bu yıl diyorum 2017 yılı içerisinde yıl. <gülüyor> evet, bu Ilısu Barajı'nın yapımını e, ısrarlı bir biçimde e, devam ediliyor. E, ve biz evet. 2017'de ilk kez e, şuna tanıklık ettik. E, 650 yıllık e, Zeynel Bey Türbesi e, ya yani bulunduğu yerde e, 4 saat kısa bir zaman diliminde iki kilometre e, uzakta yeni bir yere e, raylar üzerinde taşındı. E, 650 yıllık bir evet. e, şeyden bahsediyoruz. Tarihi eserden bahsediyoruz. E, hızlı bir biçimde başka bir yere e, nakledildi. Evet, yeni bir müze kuruyorlar Hasan Keyfimize. Evet, buna tanıklık etmek hepimizi üzdü tabii ki. Hasan Keyfi yaşatma geçme bu zihni sinir taşıma projesi ilk ortaya çıktığından beri buna karşı mücadele ediyor sadece hasan keyfi yaşatma girişimi demeyelim çok sayıda aslında Hı. çevre ve Türkiye'deki çok sayıda insan ısu barajına karşı mücadele dünyada da, evet tamam. dünyada da mücadele ediyor aslında uluslararası bir niteliğe sahip Evet şimdi evet. E, son olarak da Hasan Kef'teki tarih eserlerin taşıma projesinden çekilin diye bir imza kampanyası başlatıldı evet. Bunu da hani çağrıda bulunalım herkes bunu imzalasın Change.org üzerinden devam Çünkü ediyor Çünkü bu sadece Zeynel Bey türbesi değil Sekiz taşın... tane daha şey evet, var galiba Sekiz tanesi eser. taşınması planlanıyor Hı -hı. Ama bu sekizin dışında bölgenin tamamı aslında hı. şey tarihi tarih eser, eser. Komple, o yüzden evet. e, taşınamayanlar Sıkan tamamen sular altında kalacak buna karşı aslında bu imza kampanyası e, na, imza vermek gerekiyor tekrar hatırlatalım e, Hasankeyf'teki tarihi eserlerin taşınma projesinden taşıma projesinden çekilin hı hı. change org üzerinden devam ediyor ayrıca e, yine bu mevzuya dikkat çekmek üzere e, yılın sonlarında suyun ölüm ...tarihi atlı bir belgesel... E, ...hazırlandı... ...Ali Ergül yönetmeni... E, ...bu belgeselde de daha çok... E, ...işte... Bölgedeki insanlarla e, röportajlar hı hı. yapılmış, e, ılsu barajından etkilenecek insanlarla röportajlar yapılmış e, ve tamamlanırsa ılsu projesinin e, 12 bin yıllık Hasankeyf ve Diçe vadisinde nasıl bir etkiye e, neden olacağını e, anlatan bir belgesel. E, bu tür çabalarda devam ediyor ılsu barajının yapılmasına ilişkin. Evet. Bir ekleme daha yapalım mı buraya? Ee, tamam. Tam da e, yine yılın sonlarında e, Diçe Nehri ile ilgili haberler e, ağırlık kazandı. Diçe Nehri'nin suyunun azaldığı e, ilgili. E, özellikle işte Diyarbakır'da Bakır'da e, dokuz gözüm, on gözüm hatırlamıyorum. E, şey köprü'nin e, fotoğrafları eşlik etti bu habere. Ee, ve nedenin de e, kuraklık ve e, ılı barajının e, yapılması olarak e, hmm. ifade ediliyor suyun azlığının nedeni olarak Evet ee, bu sefer yine Bursa, Bursa Karacabey ilçesinden e, gelen e, sene boyunca yani 2017 boyunca defalarca duyduğumuz e, bir kirlilik haberini sizlere tekrar hatırlatmak istiyoruz size ...Cambolu deresinde 2017 senesi içerisinde defalarca toplu balık ölümleri yaşandı. Burada sayısız balığın kirlilik sonucu ölmesi söz konusu kıya vurdular, dehşet manzaralar oluştu. Balıkçılar, köylüler mağdur oldu. Kirliliğin nereden kaynaklandığı ortaya çıkarıldı ama Bursa Valisi maalesef bu bilgiyi halka veremeyeceklerine dair de bir açıklama yaptı. Biz gerekeni yaptık işte... E, cezalarını ödediler ödeyecekler Falan gibi şeyler yaptı Kirliliğe neden olan şirketlerin itibarının Halk ve çevre sağlığından daha önemli Sayıldığına bir kez daha şahit olmuş olduk Bu olayla O nedenle size tekrar bunu bir hatırlatmak hı hı. istedik Evet e, benzer e, Bir yaklaşımı Yılın son günlerinde 25 Aralık'ta Tuzla'da da gördük aslında evet, İstanbul'da hı. Evet, e, Şimdi 25 Aralık tarihinde Eee Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atıklar şöyle ilk önce e, haberleşmeye başladı. E, kaynağı belirlenmeyen, insanların gözlerini ve genizlerini yakan, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, bilinç bulanıklığına neden olan yoğun koku ve duman. Hı. E, geniş bir e, çevrede hissedilmeye başlandı e, Paniğe yol açtı e, Çok sayıda insan e, Hastanelere e, Başvurmak zorunda kaldı e, Ayrıca denizde e, Balıkların e, Ölümlerine e, Yol açtı daha doğrusu balıklarda balık evet, yaşandı, evet. baygınlık falan durumlarını resmeden fotoğraflar da vardı. Bu vahim tablo karşısında da yetkililerin yaptığı açıklama şuydu ilk açıklamaları buydu kokunun insan sağlığına olumsuz yönde bir etkisi olmadığı doğrultusundaydı neden olduğu belli değildi ilk aşamalarda i̇lk başta, evet, ama hemen yetkililer aslında sağlığı tehdit eden herhangi bir Durum söz konusu değil dediler ama az önce de e, ifade ettiğim şeyler insanların yaşadıkları e, durumlardı. Hı hı. Yani baş ağrısı, baş dönmesi, mide buğansı, Hastanelere taşınıyor ambulans. Evet insanı. ve bu tablo karşısında bile yetkililer sağla zararlı değildir açıklamasını yapabildiler. Yaptılar. Evet. Aynen. Ancak e, sahadan alınan örnekler ayrıntılı incelendikten sonra şu ortaya çıktı. Bu koku ve dumanı neden olan kimyasallar tri, e, trikloro etilen. Ve tetrakloro etilen maddeleri. Adı geçen bu kimyasallar uçucu organik çözücüler, solventler ve halokarbonlar sınıfından, e, sınıfında bulunuyorlar. Makine temizliğinde kullanılıyor. Tekstil ve deril sanayisinde yağ çözücü olarak kullanılıyor. Her iki maddenin de insan sağlığına zarar ver, veren madde olduğunu biliyoruz. Her iki madde de solunum yoluyla ciltten Gözden eminimle alındığı zaman akut etkilenme ile solunum yollarında tahrişe neden oluyor. Ciltte ve gözlerde alerji, kızarıklık, yine tahriş, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi çeşitli sağlık sorunlarının yaşanmasına neden oluyor. Özellikle çocuklar ve yaşlarda daha şiddetli bir tablo yaşanıyor. Kronik etkilenmede uzun süreli ve yinelenen yenilen, etkilenim sonucunda kanser, genetik değişim, üreme zehirliliği gibi... Çok ciddi sıkıntılara neden olabiliyor. Ee, tabii elbette bu iki madde ayrıca su ortamında yaşayan canlılar içinde çok ciddi tehlike kaynağı. Ee, ben şeyi hatırlıyorum o gece böyle video çekimleri falan yapılmış habercilerle konuşan insanlar bu hep oluyor da ilk kez bu kadar yoğun oldu falan tabii. diyorlardı. Bu sürekli olan bir şey yani. Tabii şimdi bu e, ilk olmadığı da açığa çıktı. Evet. ...ve şu da e, yeniden... ...ifade edildi yetkililer tarafından... E, ...bütün tedbirleri alıyoruz... Evet. E, ...bütün denetim... ...mekanizmalarımız... E, ...çok iyi çalışıyor... E, ...atık yani izinsiz... E, deşarj işlemine... ...müsaade etmiyoruz... ...yakaladığımızda yoğun cezalar, yüksek cezalar... ...veriyoruz... ...bu münferit bir vakkadır... ...açıklamaları da yapıldı... ...ama e, görünen oydu ki... E, ...bir denetimsizlik, vurdum duymazlık... ...kanay testlerinin kent içinde olması gibi birçok hmm. e, sorunun yanı sıra örneğin İsküdar Üniversitesi'nden e, yardımcı doçent doktor Rüştü Uçan şuna da dikkat çekmiş. Daha sonrasında e, bu işte tehlike tehlikeli atıkların bertaraf ve alıcı ortama boşaltılması konusunda yeterli nitelikte yasal düzenlemeler... ...bulunmadığına dikkat çekmiş... Hı hı. ...ama bunun altında bir şey daha... E, ...ifade etmiş... ...bizim açımızdan örneğin çok çarpıcıydı... ...tüm bunlardan öte diyor ...yürürlük tarihi 2013 yılından... ...bu yana sürekli ertelenen... ...ve bu tür çevre felaketlerinin... ...önlenmesiyle doğrudan ilgili olan... ...büyük endüstriyel kazaların ...önlenmesine dair yönetmeliğin... ...yürürlük tarihinin... ...ertelendiği... ...2019'dan... E, ...öne alınması gerekir demiş. Yani bir daha Akıl özetleyecek olursak şey. 2013 yılından 2019 yılına kadar bir erteleme kararından bahsediyorlar. Orada ne olursa için. olsun artık yani. Evet. evet. Ondan Aynen. sonra tekrar başa dönecek olursak sormamız gerekiyor yetkililere. Nerede gerekli e, yönetmelikler? Nerede gerekli denetim? Evet. Bu işin hukuksal boyutunu oran Bir de şöyle bir durum var. Yani Acaba pratikte nasıl oluyor bu arıtma işleri diye baktığımız zaman kent atık suyuna ilişkin açıklamaları zaten çevre mühendisleri odası yapmıştı ee, yine 2017 yılındaydı bu da, da tam da böyle evet. yerine oturuyor Üst üste yani üstünde geliyor bu haberler. Aynen İstanbul'un kent atık suyunun sadece yüzde 25 30luk kısmının ileri biyolojik arıtma tesislerinde yapıldığını. Geri kalanın sadece yüzde onluk verimle çalışan ön arıtma sistemlerinden geçirildikten sonra Marmara Denizi'ne de şarj edildiğini bildirildi. Şimdi ön arıtma derken aslında ne ne demek istediklerini de biraz açıklayalım. Birkaç programda yine söylemiştik biz bunu ama ön arıtma dedikleri şey aslında fiziksel. suyun içinde yüzen şeylerin katı parçaların atılması fiziksel arıtma diyorlar ona. Aslında ön arıtma yani işte. Hı hı. Şimdi bakıyoruz İstanbul'da günde yaklaşık 3 milyon, yılda ise 1 milyar metreküplük atık su oluşuyor. Hı hı. Ancak bunun sadece dörtte birinin ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulduğu biliniyor. Geri kalan dörtte üçlük atık için uygulanan ve yüzde on arıtma verimiyle çalışan ön arıtma tesisleri bile yetersiz. Bunu söylüyor ÇMEO. Bu durumun Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve İstanbul derelerinde büyük ekolojik tahribata neden olduğu da belirtiliyor. İleri biyolojik arıtma olarak tanımlanan bu karbon, azot, fosfor arıtımına yönelik ileri arıtma sistemlerinin sayısı çok az, yetersiz. Bu nedenle deşarj edilen sular alıcı ortamdaki yani denizdeki doğal oksijen miktarını azaltıyor, canlı popülasyonunu değiştiriyor burada. Oksijen ortamlar meydana oksijensiz ortamlar meydana getirerek Denizdeki canlı ve insan sağlığına totalde olumsuz etki yapıyor Evet yani sadece arıtık demek yeterli değil Arıtmanın evet. niteliği de çok önemli tamam. ÇMO'nun e, her yıl yayınlanıyor bu tür raporlar ama işte en son yayınladığı Bu senede değişmemiş e, Evet e, raporda bunu bir kez daha ifade ediyor Yine yılın e, son ayında e, bir e, istatistik Veri daha yayınlandı. Türkiye İstatistik Kurumu e, 2016 yılı maden işletmeleri su atık su ve atık e, istatistiklerini açıkladı. E, birincisi bu istatistik veriler çok geç yayınlanıyor. Yani bu atık şeyler. Evet, 2017'nin Aralık ayında yayınlandı ve 2016 yılına ait. E, çok daha hızlı çıkıyor olması gerekiyordu. Evet. E, ama bu bir sorun ama içeriği çok daha ciddi sorunları aktarıyor aslında. 2016 yılında maden işletmeleri su atık su ve atık istatistikleri anketi sonuçlarına göre maden işletmeleri 2016 yılında 241 milyon metreküp su çekmişler. Çekilen suyun kaynağına dönüp bakıldığında %54.4'ü kuyulardan yani yeraltı sularından hani ha. ifade ediyoruz bunlar aslında e, dokunulmaması gereken evet. e, kapasiteleri e, aşılması aşılmaması gereken evet yaşamın garantisi nitelindeki e, sulardan bahsediyoruz. E, çekilen suyun yüzde 54.4'ü kuyulardan yüzde 22.9'u deniz ve e, Hı -hı. kaynaktan yüzde 5.4'ü ocaklar içindeki sudan. %4.1'i akarsudan %3.4'ü göl, gölet ve %9.8'i de diğer su kaynaklarından temin edilmiş evet. ee, bir bu madenlerde, su, madencilikte suyun e, kirletildiğine ilişkin e, çok ciddi veriler var. Bu çekildiği yerler aslında Hı -hı. E, işte gıda üretiminde ya da işte canlıların yaşamsal faaliyetlerinde kullanabileceği sular. E, evet. Yani şey işte. arıtma suyuyla işte Hı -hı. E, yapmadıklarını bizzat hani daha temiz nitelikteki suları e, öncelikli olarak kullandıklarını görüyoruz. Yani aslında bizim içmeye veya kullanmaya ihtiyaç duyduğumuz suyu aslında bir anlamda gasp ediyorlar bu evet. şirketler ve hiçbir yani sadece suyu gasp etmekle kalmıyorlar bu kömür madenleri falan havayı da çok ciddi kirletiyor diğer madencilik çalışmalarında hem su varlıkları kirleniyor hem de toprak kirleniyor. Çok böyle hmm. e, bir dizi şeye neden oluyorlar. Şimdi 2017 yılında denizlerdeki plastik kirliliğine ilişkin bir şey biraz vardı. Devam edelim. Çünkü bu kulağı, çektikleri suyun ne kadarını deşarj etmişler, ne kadarını arıtmışlar. Ona da bir bakmakta fayda var. 2016 hmm. yılında deşarj edilen toplam 146 milyon metreküp atık suyun %79.7'sini Denize göle akarsuya ve veya araziye yüzde atık barajına yüzde Ocak içinde yüzde bir buçu da e, kanalizasyona %5.1 ise diğer alıcı ortamlara e, deşarj edilmiş yani çektikleri suyu hı hı. E, işte büyük bir kısmını deniz ve e, göl akarsuya araziye e, deşarj ettiklerini biliyoruz ama ne kadar arıtıp deşarj etmişler yani alıcı ortama bırakmışlar çekilen suyun binde 8'i e, arıtılmış, arıtılmış evet. e, 240 milyon metreküp su çekilmiş 20 milyon metreküpü aratılmış ee, bunun ne kadarı biyolojik arıtma diye bakacak olursak Yani %12'si Yani, evet, yani %8'in evet. %12'si biyolojik arıtmaya tabi tutulmuş Evet çok çok ciddi bir kirlenme Yani nasıl kirlenmiyor aslında çökmesi lazım evet, Nasıl çökmeyi yani ben ona şaşıyorum Yani bir değil yani bu açıdan Aynen. baktığımızda e, Bütün aslında... ülke için geçerli bir şeyden bahsediyoruz Evet, evet. şimdi e, az önce bir giriş yapmıştım hakikaten Sadece tabii bu e, madencilik faaliyetleri sonucunda kirlenmiyor denizler. Çünkü nehirlerimiz kirlendiğinde denizlerimiz de kirleniyor aynı şekilde. 2010 yılında e, plastik kirliliğine dair çok haber gündeme geldi. Hem evet. Türkiye'de hem dünyada. E, Okyanuslara her yıl milyarlarca ton plastik atık boloş, boşaltılıyor. Özellikle mikroplastik kirliliği okyanusların temizlenmesini imkansız hale getirdiği gibi... Bir de tüm canlılara nüfus ediyor ve okyanus yaşamını tehdit ediyor. Okyanuslardaki plastik kirliliğin en önemli nedeni nehirlerin taşıdığı kirlilik. İşte hı hı. bu tip çalışmalar yüzünden oluyor. Bu madencilik faaliyetleri falan. Environmental Science and Technology dergisinde yayınlanan bir araştırma vardı. 57 tane nehrin, dünyadaki 57 nehrin taşıdığı plastik oranları incelenmiş. Sonuç oldukça çarpıcı. Çünkü en fazla plastik taşıyan 10 nehir dünyadaki... ...bunlar okyanustaki kirliliğin yüzde seksen sekizi ile 95'ine kadar bir oranından sonra neredeyse tamamı hmm. diyebiliriz yani. Bu on nehrin sekizi Asya'da bulunuyor. Bilim insanları bu nehirlerde uygun bir atık yönetimi sistemi getirilirse... ...dünyadaki okyanuslardaki plastik kirliliğin en kısa zamanda yarı yarıya azaltılabileceğini söylemiş. Ama, Ama işte... Ama bunun dışında bir haber daha var. Hayır evet. yani şimdi bu yarı yarıya azaltılabilir haberinin hemen devamında... Aralık ayında şöyle bir araştırmada işte yayınlandı. Onu da Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi hazırlamış. Onun hı hı. raporuna göre de dünyadaki su varlıklarını petrol şirketleri kirletiyor. Bunun verilerini aktarmış. Önümüzdeki 10 yılda plastik üretimdeki artışın %40 oranın %40'ı bulacağını vurguluyor bu rapor. Hı hı. İlk kez yayınladıkları bir raporda değil aslında aralıklı olarak bu raporu yayınlıyorlar. Exxon, Shell gibi büyük fosil yakıt şirketlerinin plastik üretimine devasa miktarlarda yatırımda bulunduğunu açıklıyor bu rapor. Ve 2014 yılında 8.3 milyar tona ulaşan plastik e, miktarı 2050 yılında e, 34 milyon tona ulaşabileceği söyleniyor. Evet. Bunu önceden de biliyorlardı deniliyor. Hı -hı. Plastik kirliliğinin okyanuslarda denizlerdeki plastik kirliliğinin 1970'lerden beri e, Hı -hı. biliyorlardı deniyor. E, 2010 yılında bu e, ise bir e, yatırımdan bahsediliyor 2010 yılında itibaren 300'den fazla plastik üretimi projesine e, hmm. başlanma kararı alındığını ve bunun içinde 180 milyar dolarlık e, yatırımda bulunduğu bunun da az önce ifade ettiğim gibi e, denizlerde okyanuslarda ki plastik ...kirliliğini yüzde kırk arttıracağını ifade ediyor rapor. Evet, çok ciddi bir kirlilikten bahsediyoruz. Şimdi e, programımızın sonuna geldik ama şunu da söyleyelim. 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlere hazırlık olarak da belediyeler olumlu bir adım atmaya başladı. Hani kadar böyle hep kötü şeylerden bahsetmeyelim. Ona. Aralık ayında şu haberleri çok duyduk. İşte İstanbul'un suyuna... ...şebeke suyuna tabi evde... ...evsel kullanım için ondan bahsediyoruz... ...evsel kullanım için yüzde beşlik bir indirim... ...Balıkesir'de yüzde yirmi beşlik bir indirim... ...oldukça büyük bir şey... ...Bursa'da da yüzde onluk indirim... ...haberleri gündeme geldi... Manisa'da ama zam yapılmaya kalkışılmış. Ondan sonra tam olarak ne oldu bilmiyoruz ama bu aslında son derece olumlu bir gelişme çünkü biz genelde Aralık ayında suya ne kadar zam geldi Daha genelde yüzde on böyleydi. Şimdi evet. 2019 yerel seçimlerine böyle bir <gülüyor> reklamlar hazırlık içerisindeler ama yani sonuçta ama suyun olumlu bir şey ilmesi olumlu bir şey. Evet. Haftaya devam edelim kaldığımız evet, yerden. Evet haftaya da dünyadan bahsedeceğiz. Dünyanın su karnesinden ve kazanılan ve kazanılacak olan devam eden su hakkı mücadelelerinden bahsedeceğiz. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı.